Fekr olsanız Allah'ın Allah'ı, ve fikr etmezseniz kendi kendinizi. Çünkü sizin Allah'ın Allah'ı düşünmeniz gerekiyor. Çünkü Allah'ın Allah'ı düşünmeniz gerekiyor. Çünkü Allah'ın Allah'ı düşünmeniz gerekiyor. Çünkü Allah'ın Aziz ve muhterem Cemaati simin <gülüyor> Her dersimde hatırlatmaya çalışıyorum. Bu cami-i şerifte cuma günleri yaptığımız vaazın, dersin konusu Yunus Sure-i Celilesidir. Bu Sure-i Celilenin ayetlerini sırasıyla Ehli Sünnet vel Cemaat görüşlü müfessirlerin, alimlerin yizahlarına, tefsirlerine dayanarak daha doğrusu sırtımızı onlara dayamak suretiyle açıklamaya çalışıyoruz, arz etmeye çalışıyoruz. Hayat o kadar yorucu ki, cemaat mutlaka Asya'yı hatırlayanlar vardır, takip eden meraklılar vardır ama büyük çoğunluğun hayatın külfeti içinde alabora olduğu muhakkak mevzular kopuyor bağlantılar kopuyor onun için böyle temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp aynı şeyi tekrar ediyorum bağlantıyı kurabilmek için geçen derslerimizde de derslerimizde de arz ettiğimiz gibi bu surede ağırlıkla Allahu Zülcelal peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini nübüvvetini risaletini yerleştirmeye çalışıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber oluşu Allah tarafından bu makama getirilmesi, bu vazifeye seçilmiş olması o günkü ilk muhatapların yani Arapların son derece hayretini mucib olmuştu. Çünkü onların meselelere bakışı başka. Bu konulardaki anlayışları son derece farklıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar büyük bir makama getirilişi Allah'ın Peygamberi Resulü olarak seçilmesi onların akıllarının mantıklarının alabileceği bir mesele değil neredeyse. Çünkü onlara göre böyle yüce makamlara ki, beşerin erişebileceği, insanın erişebileceği, daha doğrusu Cenabı Hakk'ın insana lütfedeceği en yüce makam peygamberlik makamıdır. Beşer için bundan daha yüce bir makam düşünülemez. Bu da insanların çalışmasıyla, tahsiliyle, gayretiyle bağlantılı değil. Allahü Zülcelal kimi seçerse, bu vazifeyi kime vermek isterse, bu onundur. Çalışmakla, gayretle, para vermekle, almakla alakalı bir iş değil. Tamamen bir lütfi i ilahidir. Cenabı Hakk'ın seçimidir, Cenabı Hakk'ın takdiridir. Ama Bugünkü Arapların düşünce yapısı, onlar kimi ön plana çıkartmak istiyorlar? Bir defa serveti çok geniş olması lazım. Böyle ulvi makamlar büyük zenginlerin hakkıdır onlara göre. Ve ayrıca akrabası çocukları kalabalık olması lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kınadıkları noktalardan birisi ona ebter diyorlardı. Yani bereketten kesilmiş bereketten kesilmiş erkek çocuğu olmadığı için bir müddet çocuğu olmadığı için onu ebterlikle suçladılar. Cenab-ı Hak Kur'an'da İn neşani eke hüvel ettiler. İn Şani eke yani sana şey neden seni ayıplayan, seni kınayan muhakkak bereketsiz kendisidir, hayırsız kendisidir. Sende böyle bir şey yok. Peygamberimizin belli bir müddet çocuğu olmadığı için onu böyle suçladılar ve. Çocuklarının sayısı fazla olan, serveti fazla olan kişiler böyle yüce mevkilere, makamlara layık kişilerdir Araplara göre. E, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bir deva doğumundan iki ay önce babasını kaybediyor. Doğmasına iki ay kala babası Abdullah vefat ediyor ve dört yaşındayken yani dört yaşına kadar kendi öz annesinin yanında değil Mekke'nin havası müsait olmadığı için yeni doğan çocuklar için onu süt annesi Halime'ye vermişti dedesi annesinden de 4 yaşına kadar ayrı sonra annesi 4 yaşından itibaren onu yanına aldı 6 yaşındayken annesini kaybetti 6 yaşından 8 yaşına kadar 2 sene dedesi Abdülmuttalip bu yetimle meşgul oldu 8 yaşındayken dedesini kaybetti 8 yaşından 25 yaşına kadar da öz amcası anne baba bir kardeş olan Ebu Talib'in himayesine girdi. Abdullah ile Ebu Talib öz kardeş. Amcası Ebu Talib onu himayesine aldı. Hz. Ali'nin babası radıyallahu an. şimdi peygamberimizin Peygamber olarak ortaya çıkışı duyulunca Araplar feryat ettiler. Olamaz böyle bir şey dediler. Yani Cenab-ı Hak peygamberlik gibi hem de son peygamberlik görevini bütün insanları hidayete çağırma vazifesini bir yetime mi bırakıyor Allahu Teala? Böyle bir şey olamaz diyor. Ya nasıl olur onlara göre? Kur'an naklediyor ve "Kalû levlâ nüzzile hâzâl-Kur'ânu 'alâ raculin min el Keşke bu Kur'an şu Kur'an iki beldede yaşayan iki ayrı şehirde yaşayan iki büyük zenginden birisine gelmiş olsaydı. Taif'te çok büyük bir zengin var. Mekke'nin de çok zengin bir adamı var. Bu vazife yakışsa yakışsa ya Mekke'li şu zengine verilmeliydi veya Taif'teki şu zenginin ortasında olmalıydı. Bu yetim nereden çıkıyor ortaya? Bu ne olduğunu bilmediğimiz belirsiz bu delikanlı nasıl bu makama gelir? Cenab-ı Hak da diyor ki bunda şaşılacak ne var? Bir defa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi çalışmasıyla, kendi çalışmasıyla mücadelesiyle peygamber olmuş değildir. Ben şu üniversitede okudum, şurada tahsil gördüm. Çalışa çalışa peygamberlik makamına eriştim demiyor ki. Bir daha böyle bir iddiası yok. Onu kim peygamberlik makamına getiriyor? Allah getiriyor. <gülüyor> Beni Allah peygamber yaptı diyor. Bana Kur'an'ı bizzat cenabı Hak indiriyor. Beyanında bulunuyor. Bunları ben yapıyorum demiyor ki. Peki peygamber herhangi bir üstünlük iddiasında bulunmadığına göre peygamberlik benim mücadelemin neticesinde ortaya çıkmıştır. Kur'an benim düşüncelerimdir, benim fikirlerimdir demediğine göre bu Allah'ın kelamıdır, peygamberliği de Allah vermiştir dediğine göre siz kime itiraz ediyorsunuz? Muhammed'in şahsında sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberliğini hayretle karşılarken kime itiraz etmiş oluyorsunuz? Allah'a. Bu itiraz doğrudan doğruya Allah'a. Yani sen Muhammed gibi bir yetimi nasıl peygamber seçersin diye ona itiraz ediyor insanlar. Ben çalışmamla peygamber oldum demiyor o beni Allah peygamber yaptı diyor ve bizim de itirazımız doğrudan doğruya Allah'a sen bunu peygamber yapamazsın niye e yapamazsın diyor beyefendinin hesabına uymuyor neden çocukları fazla değildir diyorlar fazla evladı yok e zengin de değil çok zengin de değil niye sen peygamberlik makamını ona veriyorsun Burada itiraz doğrudan doğruya Allahu Zülcelal'in zatına karşı yürütülen bir itirazdır. Siz bana mı itiraz ediyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Peygamberi seçen Allah'a mı itiraz ediyorsunuz? E beni de tanıyın bari. Sizin Rabbiniz olan Allah göklerin ve yerin yaratıcısı bile var. Bunları küçümsüyor musunuz? Gökleri yaratmak, o milyonlarca, milyarlarca cismi, fezada boşlukta dolaşan bu cismi yaratmak, üzerinde yaşadığınız dünyayı yaratmak basit bir hadisem. Hani bunları yapabilenin bir acziyeti mi var? Bir güçsüzlüğü mü var? Bir yetersizliği mi var ki itiraz ediyorsunuz? Yeri göğü yaratıyor. Onu onlar da kabul ediyorlar. Kendileri de kabul ediyor. Yeri göğü yarattıktan sonra bütün bunların üstünde yüce bir makam, arş. O arşa hükmü geçen, sözü geçen de o. Yerde gökte, yer ve gök arasında bütün işleri planlayan, düzene koyan, bugünkü akışına göre Düzenleyenin kendisi de o. Peki, her şeyi başlatan, her şeyi öldürdükten sonra tekrar iade edecek olan da o. Bunun nesinde siz tereddüde giriyorsunuz? Yani bütün bunları yapan bir insanı peygamber seçemez mi? Ona bir kitap indiremez mi ki siz itirazla bulunuyorsunuz? Çok okumuştur, okumuşuzdur burada şu ayeti kerimeyi daha doğrusu şu ayetleri peygamberimiz ne de olsa bir insan bir beşer aleyhissalatu vesselam onun hakkında ileri geri birçok laf ediliyor mesela bir ayette nehnu alemu bima yekulu Habibim Onların söyledikleri sözleri biz çok iyi biliyoruz. Senin hakkında neler söylüyorlar bunlar? Sana ne türlü yakıştırmalar yapıyorlar? Seni nasıl vasıflandırıyorlar? Biz bunu çok iyi biliyoruz. Ve sen de onlara musallat edilmiş, onların başlarına bela edilmiş... Bir zorba da değilsin diyor Cenab-ı Hak. Başlarına dikilen onlara zorla bir şeyler yaptırmaya kalkışan illa şöyle olacaksınız, illa böyle olacaksınız diye dayatan bir zorba da bir cebbar da değilsin sen. Fezekkir bil Kur'an Men yekâfı ait. Benim tehditlerime kim aldırış ediyorsa benim o korkutmalarımdan kim pay almak istiyorsa ona Kur'an'la nasihat et. Kur'an'la onun yolunu aç. Onun istikametini belirt. Yasin suresinde yine Cenab-ı Hak hepimiz okuyoruz bunu ölülerimize, ölmek üzere olanlarımıza ne diyor acaba? Bu okuduğumuz Yasin ne söyler? Ah bir de onu düşünsek anlayarak okusak. Ela yahzünke kavluhum. Ya Muhammed o kafirlerin o putperestlerin sözleri, konuşmaları sakın seni üzmesin. Mahzun etmesin. Kederlendirmesin diyor Cenabı. İnna alemu ma yusirru ve ma yalir. Onların Gizlice böyle sır halinde yaptıkları konuşmaları ve meydanlarda açıkça yaptıkları konuşmaları biz kesin olarak biliyoruz. Bize karşı gizli aşikar diye bir şey yok. Senin hakkında konuşuyorlar. Yani senin hakkında konuşurken benim elçimi eleştiriyorlar. Bundan da mı elçi olur derken kim eleştirilmiş oluyor? Allah Allah'a demiş oluyor ki, yani sen buldun buldun da bu garibi mi elçi yaptın kendine? Bu milyarlarca insan içinde başka adam bulamadın mı diyorlar. Asıl eleştirilen, tenkit edilen Allahu u Peygamber bahane edilerek Allah'a saldırıyor insanlar. Hem de bunlar Allah'a inanmış kesim olarak geçiniyorlar. Vallahi Hristiyan da bu hava içinde Yahudi de bu hava içinde puta tapınan da bu hava içinde İslam'ın dışında kalan herkes bu sapıklığın içinde Doğrudan doğruya hedef Allah'ın kendisidir Ona saldırıyorlar Başka bir ayette bu ayetler gibi beyanda bulunan başka bir ayet Kad alemu. ''İnnehu yahzun ökellediye kulu. Habibim, onların söyledikleri, senin hakkında ileri sürdükleri fikirler, seninle ilgili olarak yaptıkları konuşmaları, konuşmaların seni ciddi şekilde üzdüğünü biz biliyoruz diyor Cenab-ı Allah. Ve üzülüyor Resulullah. Akıllı bir adama bütün insanlar birleşir delisin derlerse üzülmez mi Fadil? Biliyor ki ben deli değilim. Kesinlikle deli olmadığını bilen bir zata insanlar söz birliği yapıp deli derlerse her ne kadar aldırış etmese de üzülmemesi mümkün değil. Şair değildir şair diyorlar. Bana. Kahin değildir kahin diyorlar. Falcı değildir falcı diyorlar. İftiracı değildir, iftiracı diyorlar. Deli değil, deli diyorlar. E, Onların söyledikleri sözlerin kesinlikle seni üzdüğünü biz biliyoruz diyor Cenab-ı Hak. Ama sen niye üzülürsün? Fe innehum la yükezzibunek. Onlar seni yalanlamıyorlar diyor Cenab-ı Hak. Yalanladıkları Beğenmedikleri sen değilsin velale zalimiine <Sessizlik> bir atillahir fakat zalimler bu kafirler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar yani Kur'an olmasa Kur'an inmemiş olsa sen de Kur'an isimli bu büyük kitabı bunlara okumasan bunların seninle herhangi bir alışveriş olur Niye olsun? Ömrünün kırk yılını geçirdin bunlar arasında. Böyle bir tartışma var mı? Kur'an inene kadar hiçbir tartışma boğuşma yok. Peki arayı açan nedir Kur'an? Kur'an'ın inişi, Peygamberimizin Kur'an ayetlerini okuması, Kur'an'ın getirdiği hükümlere uyulması gerektiğini anlatması bunları çileden çıkarıyor. Ve onun için hayır böyle bir şey olamaz diyorlar. Yani Muhammed peygamber olamaz diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye olamaz? Niye olamaz? Eğer peygamberimiz kendisi bu peygamberlik makamını ben elde ettim. Çalışmalarımla mücadelelerimle bu makama ben kendi emeğimle gayretimle geldim diyorsa tamam senin mücadelen yeterli değildir diyebiliriz e, peygamber böyle bir şey demiyor ben kendi mücadelemle peygamber oldum demiyor bana bu peygamberlik görevini vazifesini veren Allah'ın kendisidir sen kime itiraz ediyorsun şimdi Allah ve Allah'a diyorsun ki niye böyle bir yanlışlık yapıyorsun sen layık olmayan bir kişiye layık olmadığı bir vazifeyi nasıl veriyorsun? Yani bizim eleştirimiz peygambere kafa tutanlar, peygambere itiraz edenler, onu inkar edenler aslında Allah'a itiraz ediyorlar. Öyle değil mi bu şimdi? Efendim, Haiz niye yasak olsun diyor adam? Kim? Bu camileri dolduran Müslümanlar, dışarıdakini bırak, inandığı kanaatini uyandıran, ben cuma namazına geldim, İslam'ı kabul eden bir kişi olarak buradayım diye gelen adama faizden bahsettim mi suratı ekşiyor. Bu sözün yeri midir, zamanı mıdır, bu hükmün vakti midir diyor adam. Niye kime itiraz ediyorsun sen? Bu faiz yasağını Muhammed Mustafa getirmedi. <gülüyor> o bu yasağı ilan etti. Bu yasağı koyan bizzat Allah'ın kendisidir. Allah bu yasağı koyuyor. Peygamber onun koyduğu yasağı tebliğ ediyor. Allah'ın elçisi sıfatıyla bu yasağa uyması gereken insanlara o bunu duyuruyor. Peygambere itiraz değil bütün bu itirazlar. Onun şahsında doğrudan doğruya Allah'a itiraz ediyorsun. Ben senin peygamberliğini kabul etmiyorum diyen ne diyor Allah'a? Senin seçimine evet demiyorum. De. Senin seçtiğin peygamberi tanımıyorum. ben. Sen yanlışlık yapıyorsun diyor Allah'a. Yahudinin kafası bu. Hristiyan'ın kafası bu. Suni Yahudi, suni Hristiyanlar var. Yani ırken onlardan değil ama fikren, inançla onlardan olmuş veya fıtperestler aynı kafayı kullanıyorlar. İşte bütün bunlara karşı Cenab-ı Hak kendi kudretini, kendi büyüklüğünü ispat ediyor. Yani benim neyime itiraz ediyorsun diyor ya? Senin Rabbinim göklerin yaratıcısı benim varsa bir başkası çıksın hadi bakayım çıksın itiraz etsin desin ki gökleri Allah yaratmadı eğer o yaratmadıysa yaratanı bulsun bakayım kim yaptı bunları efendim tabiat ya tabiat yaptı bunları şu elimdeki tesbih soruyorum size hangi mantık hangi düşünce şunu söyleyecek, efendim bu tesbih için bir kalıp yoktur. Efendim bunu imal eden bir atölye yoktur. Bunu imal eden bir kısım ustalar, işçiler, kimseler yoktur. Bu tesbih kendi kendine oldu, geldi benim elime girdi. Bundan daha büyük bir aptallık ve ahmaklıktır. Bu kainat kendi kendine oldu demek daha korkunç bir aptallık bir tesbihin olmasını bir iğnenin kendi kendine olmasını kabul edemeyen kafalar nasıl bu kainatı kabul ediyor ya böyle bir akıl olabilir mi böyle bir mantık olabilir mi hem de bunu ilim adına iddia ediyor ilim böyle diyormuş nasıl bir ilimse bu onun için ilim ilim bilmektir diyor Yunus Emre İlim Allah'ı bilmektir veya ilim kendini bilmektir. Allah'ı bilmeyen ilim haber kuru emektir. Baş, uğraşılardan ibaret. İşte şöyleydi de böyleydi de Asıl bilinmesi gerekeni bilmeye çalışmıyor. Bilinmesi gerekeni bilmeye çalışmıyor. Hiç de gerekli olmayan şeylerle bir ömür geçiriyor. Onu gözünde büyütür. Allah'ı bilmem meselesini basit bir hadise görüyor. Yani şimdi okullarda çocuklara solucanın yapısını, yok efendim kurbanın kesiti, şu beyinsizliği var Allah aşkına yani. Kurbanın nasıl yaratıldığını incelemek büyük bir hadise. Allah'ın Yarattığı bir varlık sanatının bir örneği diye bunu incelersen bir manası var. Kurbanı yaratıcısını reddedecek de kurbağayı inceleyecek o da ilim olacak. Ben ona cehalet demiyorum ama böyle mantıksız gidişle hiçbir yere varılmaz. Her şeyden evvel, her şeyin başı evveli nedir? Allah önce onu bileceksin. Onu nasıl bileceksin? O kendisini nasıl öğretiyoruz öyle bileceksin onun öğrettiklerini nereden alacaksın onun elçisinden peygamberinden akıl yürütmekle felsefeyle mantıkla Allah ne beyan ediyor ne buyuruyor onu bulmana imkan yoksa gideceksin elçisine dayanacaksın peygamberine yaslanacaksın ve onu ondan öğreneceksin onu o tanıtacak o nereden biliyor e Allah ona öğretiyor ben buyum diyor. Beni böyle bil, beni böyle tanı, beni böyle tanıt. O da öğrendiklerini tanıtıyor. Sen peygamberi aradan çıkarttığın zaman kafana göre bir ilah yaratırsın sen. Hakiki ilahı, Allah'ı kaybedersin. Kainatın halikini kaybedersin. Kendi kafana göre bir ilah bulursun. Bir ilah bulursun. İbrahim aleyhisselam nasihat ediyor kalmine dikkatimi çekti. Serelerdir Kur'an okuyoruz da ayetler bazen farklı zamanlarda dikkat çekiyor. İbrahim aleyhisselam diyor ki o puta tapınan babasına ve onun kalmine yani kendisinin imana İslam'a davet ettiği insanlara diyor ki. وَقَالَ اِنَّمَ اتَّقَذُتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْفَعَلِ Buyurdu ki, siz Allah'ın dışında bir kısım putlar edindiniz. O put dedikleri şeylerin de yaratıcısı Allah yani. İlahım budur, benim ilahım budur diye sarıldığı o heykel midir, ağaç parçası mıdır, kaya mıdır, her neyse... Onu da yaratan Allah. Yaratıcıyı bırakıyor da yaratılmışları yaratanın yerine koymaya çalışıyor. Dinden kopan akıl böyle hatalar yapar. Allah'ın dışında bir kısım putlar edindiniz. Niçin yaptınız bunu? Meveddete beyniküm fil hayat. dünya. Dünya hayatında aranızdaki sevgiye basamak yapmak için dünyada nasıl sevişiyorsunuz siz birbirinizle aynı putların etrafında birleşerek Allah'ın dışında edinlikleri bir kısım ilahlar var bir kısım putları var onların sevgisinde birleşiyorlar e niye peygamberin sevgisinde birleşseniz olmuyor mu Allah sevgisinde birleşseniz olmuyor mu da onun yarattığı bir kısım varlıkları ilah kabul ediyorsunuz onların sevgisinde dünyada birleşmeye çalışıyorsunuz dikkat edin bakın kimler nerede buluşuyorlar kimler nerede buluşuyorlar ortak ifadeleri nedir cü cü cü cü cü cü cü cü bir sürü bu ne aptallıktır Allah aşkına ölmüş çürümüş kemikleri bile toprağa karışmış. Yani hiçbir şeyden haber yok. Bu geride kalan bir sürü aptal, bir sürü beyinsiz, bir sürü şuursuz ne adına, ne iddiayı yürütüyor Allah aşkına? Her dönemin putperestleri var, tarih boyunca ve Allah'ın dışında ilah dedikleri, o bir kısım aciz varlıkları sevişmenin aralarındaki bağlantının muhabbetin meveddetin bir basamağı yapıyor. Ve elmel kıyameti yel'anu ba'dhum ba'da yek grubu ba'da. Ama kıyamet günü o putları vasıta yaparak sevişenler birbirlerine lanet okuyacaklar. Birbirlerine lanet okutacaklar. Sen bana sevmem gerekeni değil de, reddetmem gerekeni sevdirdin. Çok pişmanlık duyacağız. Yine onlar, ''Levla entüm lekünnâ mü'minin'' Diyecek bu idare edilen tabaka, bu aciz tabaka. Başı çekenlere diyecekler ki, siz olmasaydınız, önümüze düşmeseydiniz, bize yanlış yol göstermeseydiniz, biz mutlaka mümin olacaktık Müslüman olacaktık. Müslüman olmamızı siz engellediniz ve Allah sana da akıl verdi. Niye aklını kullanmıyorsun sen? Böyle şeylerle en sağlam bağlantılarla bağlanmışız. Yani aksini düşünmeye tahammülümüz bile yok ya. Bir kere de bu yanlış olabilir mi diye bir muhakeme yürütüyor Tamam böyle bir şeyler söylüyorlar, böyle bir şeyler anlatıyorlar. Acaba bu doğru mudur, yanlış mıdır, aldatılıyor muyuz diye bir kere düşünsene. Bunu peygamber için düşünebiliyor. <gülüyor> Muhammed'in peygamber olduğunu söylediler bize diyorlar. Sallallahu Belki de değil diyor. Bunu diyor da filan kişinin çok büyük olduğunu söylediler. Belki de öyle değildir diyemiyor bu millet bir türlü. Demiyor. Sanki yeminli mübarek. Yeminle putundan kopmayacak. Putundan kopmayacak. Ona sarılacak. Aman ona. Peygambere kim küfrederse etsin. Kim söverse sövsün. Mühim değil. Yeter ki onun putuna dokunma, Onun putuna dokunmak. Bunlar son derece yanlış. Peygamber niçin lazım? Ve Allah'ı bilmek için. Allah'ı bulabilmek için. Allah'ı bilebilmek için yol peygamberden geçiyor. Elçisiz olmaz. Şu beylik lafı kesin olarak reddedeceksiniz. Allah ile kul arasına kimse giremez diyorlar. Bu sözün asıl hedefi peygamberlerdir. Peygamberi de aradan çıkaracak, Allah ile baş başa kalacak, Mekkeli gibi. Mekkeliler biliyorsunuz, Peygamberimiz gelmeden evvel, Beytullah'ı tavaf ederken çırıl çıplak oluyorlar. Anadan doğma çıplak. Niye böyle tavaf ediyorsunuz efendim? İçinde günah işlediğimiz, içinde günah işlediğimiz elbiselerle biz Kabe'yi tavaf edemeyiz diyorlar. Ya günahı işleyen o elbise midir? Günahı işleyen elbisenin içindekidir. Sen günahı işliyorsun asıl günahkar beden dolaşıyor Kabe'nin etrafında kafaya bak elbisesini sıyrıp atıyor elbisesini soyunuyor niye böyle yaparsınız işte böyle peygambersiz kalırsan bu aptallığın içine düşersin Allah'ı da bilemezsin ahireti de bilemezsin dünyadaki işleri denge halinde yürütmenin yollarında bilemezsin mümkün değil bu bütün iddialar peygamber üzerinde kurulmuş cenab Hak bir delil daha getiriyor şuna da bir itiraz edin bakalım diyor yani her şeye kafa tutuyorsunuz inne fiktilafilleylî vennehâ gerçekten gece ile gündüzün ihtilafında yani gidiş ve gelişlerinde Öyle gayet kolay bir şey. Düşünmezsen çok basit. Aa yine sabah oldu diyoruz. Ne kolay oldu maşallah. Ne kolay oldu o sabah. Sanki biz yapmışız gibi, biz başarmışız gibi gündüz oldu, sabah oldu diyoruz. Ve işte akşam oldu, geceye ulaştık. Bu geceyi getirmek kolay bir şey. Mi? Veya gündüzü getirmek kolay bir şey. Mi? Geliş ve gidişlerinde, gece ile gündüzün oluşması, gelmesi, gitmesinde veya bazen gündüzlerin uzaması, gecelerin kısa olması, bazen gecelerin uzayıp gündüzlerin kısalmasında böyle bir değişme var. Devamlı değişiyor bunlar. Gece ile gündüzdeki bu fevkalade olağanüstü noktalarda, da ve ma Allahu fi's Allahu göklerde ve yerde yarattığı o milyonlarca varlıkta var diyor Cenab-ı Hak. Le ayat. Büyük deliller var. Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini ortaya koyan, kudretini ortaya koyan, benzersizliğini, eşsizliğini ortaya koyan binlerce, milyonlarca delil var. Ama kim içindir bu deliller? Bunlardan kim faydalanabiliyor? لِقَالْ مِنْ يَتَّقُونَ <gülüyor> Allah'ın büyüklüğünü kabul edip onun azabından korkan topluluklar için bunlarda ibret var. Yani asıl düşünen, değerlendirmesini yapabilen, faydalanmasını bilen Allah'ın büyüklüğünü kabul eden ve ondan korkan insanlar. E Allah yoktur diyen bir adam. Görmüyor musunuz Allah var mı yok mu? Gidin şu Kolombiya'yı bir düzeltin bakayım. Ey dünyanın tekniği! Irak'a gidip bombaları fırlatmak kolay. Madem ki yenilmezsin ey Amerika şu Kolombiya'ya da bir uğrasana bakayım. Oradaki depremi bir durdursana. Vallahi son derece yanılıyoruz. Son derece yanılıyoruz. Her kudretin üstündeki kudret Allah'tır. Her şeyin üstünde O. Ondan daha büyüğü yücesi yok. Fuzuli yere bazı varlıkları gözümüzde büyütmeyelim. En büyük olan Allah'tır. İşte baksana dünyada onun sözü geçiyor onun hükmü. İşte oraya da bir geçsin diyorum bakalım ben. Zelzeleler dursun. Yağmurlar dursun. Fırtınalar dursun. Bilmem bu tabii afetler dediğimiz bunlar niye durmaz canım? Madem ki başka güç var. Başkaları da söz sahibidir. Bunlar nişin durmuyor. Göklerin göklerde ve yerde Allah-u Zülcelal'in yarattığı varlıklarda neler var daha belli değil. İlim, ilerledikçe yeni yeni şeyler ortaya çıkıyor, yeni keşifler yapılıyor. Ve geceyle gündüzü yaşıyoruz biz. İbretler var, büyük deliller var. Biraz gece üzerinde düşünün, gündüz üzerinde düşünün. Bu nasıl bir oluşumdur? Bunu kim yapabiliyor, Kim yapabilir? Allah'ın dışında kimin gücü buna yeter? Ha bunu düşünürseniz, bu olmaz şeyleri olduran Allah'tır Muhammedi göndere. Onu elçi yapan o. Onun nesine itiraz ediyorsun? Bu bunu yapamaz, bunu beceremez, bu onun işi değildir. Dediğin karşındaki Allah işte bütün bunları yapan Allah. Bunu nesine itiraz ediyorsunuz? allah Zülcelal kendi büyüklüğünün delillerini sıralıyor. Bütün bu delilleri ne için sıralanıyor? Gönderdiği peygamberin kabulünü kolaylaştırmak için. Yani bundan dolayı hayrete düşüyorsunuz. Taaccup ediyorsunuz. Aklınız buna yatmıyor. Bunda itiraz edilecek bir şey yok. Hemen bu Mekkeliler de çok kalın kapalı adamlar. Vallahi İstanbullular daha ince kapalı değil. Ankaralılar daha ince kapalı değil. Aynı mantık. Aynı mantık yürüyor bugün. Dün de böyle yürüyordu, bugün de böyle yürüyor. Ne diyorsun sen? Bir söyle bana bakayım. Ne diyorsun? O tabirler, o tabirler Allah'ın bu büyüklüğünü, bu yüceliğini tanımayanlar, tanımak istemeyenler, onun kudretini tanımak istemeyenler, efendim, tabi onun koyduğu nizamı, İslam'ı kabul ettiği zaman Müslüman adını alması lazım, mümin adını alması lazım. Ya e, kabul etmiyor. O sistemi, yani İslam dinini kabul etmediği için, Müslüman adını almıyor alamıyor müslümanım dese müminim dese işine gelmiyor zoruna gidiyor olmadığı bir şeyi taşıyormuş gibi kendini gösteremiyor ne diyecek bir şeyle örtecek kendini sen mümin değilsen müslüman değilsen nesin diye soruyorlar bu adama o zaman işte çıkıyor diyor ki ben çağdaşım yani müslüman değilim demektir bu Evet, ben çağdaşım iddiasının altında yatan budur. Ben mümin ve Müslüman değilim. Ya da o tutmazsa, o tutmazsa ben demokratim diyor hocam. O da tutmazsa sosyal demokratim diyor, kuyruk takıyor. O da tutmazsa ben laikim diyor. Bütün bu tabirler ben Müslüman değilim yerinde kullanılıyor. Gözünüzü açın. Size oynanan en büyük oyun nedir biliyor musun? Size oynanan en büyük oyuncama, sizin alimlerle bağlantınızı kesmeye çalışıyorlar. Çünkü alimlerle temas kurarsanız, doğruları öğrenmiş olursunuz. Doğru'nun kaynağını kurutmak istiyor. Doğru'nun kaynağını kurutmak istiyor. Şimdi. Hacı'nın, hocanın, hafızın kilosu çok ucuz. Kilo ile satılıyor, çuval için satılıyor. Çünkü Müslüman dininden kopmuş, koparılmış. Öyle zannediyor ama koparılmış gibi görünüyor. Ezan okundu ben sizi bekletmeyeceğim. Kürsüde bir kağıt var. Yani bu hoca istemekten hiç usanmayacak mı? diyeceksiniz bana. Size haksız da demiyorum. Gerçekten 12 ay, her cuma çok nanir cumalar geçiyor. Şimdi Giresun'dan bir müftü efendi kalkmış buraya gelmiş. Bulancak müftüsü. Arkasında da epeyce notları var. Şimdi okusam zaman kaybına elbette ki işte Kur'an kursu vardır, cami vardır. Bu ilçe içinde bir kısım hizmetleri yürütüyor. Yarım kalmış. Biliyorsunuz bu ufak yerlerde bu büyük hizmetleri mekanlar ufak ama hizmetin büyüğüne talip olduğu için bu millet her zaman söylüyorum büyük bir millet küçük iş yapamıyor. Gidersin bir gece kondu semtine adamın suyu yok. Elektriği yok yani. Kendisi son derece yoksuzluk içinde 36 kubbeli bir camiye başlamış. Allah evinizi yapsın. Yani bu kadar büyük niye tutarsınız bu işi? Olmaz diyor. Daha küçüğü olmaz. Büyük bir millet küçük bir iş yapamaz. Yapamaz. Ve bu milletin bu özelliğini de saygıyla karşılamak lazım, hürmet etmek lazım. Geldi bu müftefenin bizden yardım istiyor. Bulancak'taki bir kısım hizmetler için. Evvela cemaatimiz içinde de onun hemşerileri var. Onlar biraz daha gayretli olacaklar. Efendim ama bütün Müslümanlar gayretli olacak. İnşallah el birliğiyle bu hizmetleri götüreceğiz. Kur'an kursu deyip geçmeyin. Cami deyip geçmeyin. Eğer bunlar bir önem arz etmiyorsa Bunlar çok ciddi müesseseler değilse bütün güçleriyle bunların karşısında olanlar bunların üzerine niye gidiyor? Yani bunlar bir varlıktır ki, bunlar bir güçtür ki, bir değerdir ki olanca güçleriyle bunları silmeye çalışıyorlar. Bu karşı tarafın hareketinden bakarak bir değerlendirme yaparsanız anlayacaksınız. Kavga burada. Onun için gücümüz yettiği nispette elimizden geldiği kadar e hoca pek kuvvetli söylemedi bilen diye değerlendiriyorlarmış. Böyle demiyorum ben bir yere yardım edelim diyorsam gönülden yardımcı olmanızı istiyorum. Zaten yardım edilmeye değer değil onu söylemiyoruz. Biraz tereddüt geçirirsem, efendim kürsüye getirmezsem Getirmedim zaten ama getirdiğimin önemi var demektir. İnşallah size dair edeceksiniz. Cenab-ı Hak hepimizin amellerini hayırlarını kabul buyursun.